1458 numaralı konu, Hazreti Ali'nin ilme teşvik etmesi ve Kumeyl bin Ziyad'ın bu hususta Hazreti Ali'den rivayeti, Hazreti Ali, peygamberlere en yakın olan insanlar, peygamberlerin getirdiklerini en iyi bilenlerdir, dedikten sonra, doğrusu insanların İbrahim'e en yakın olanı, ona uyanlar ve bu peygamber ve müminlerdir, Allah da müminlerin dostudur, Ali İmran, Hucurat suresi 68 ayetini okudu ve öyleyse Muhammed'e en yakın olanlar ona uyanlardır. Muhammed'in düşmanları da Allah'a isyan edenlerdir ve levki soyca onun yakınları olsun buyurdu.